Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Ben Selen, ben Gülce. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konumuz aslında biz toplantıdayken, e, konu ararken çıktı. İşte e, düşünürken aklımıza Söz Küçüğün mü programı geldi. Çünkü aslında bizim de programımızın adı Söz Küçüğün. E, biz de yani bu kadar program yaptık. Gerçekten... E, Sözün küçükte olup evet. olmadığını merak ettiğimiz için bu haftaki konumuzu söz küçüğü mü diye Ondan seçtik. Evet. evet bu haftaki konuğumuz da aynı zamanda Mustafa Ruhi Şirin. Evet Mustafa Ruhi Şirin'le bağlantıya geçmeden önce biz bir aramızda biraz bu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Aslında bu Bugünkü konumuz da e, Ruhi Şirin'in de bu işin içinde olduğu e, sesimizi e, kim duyacak raporu Çocuk Vakfı tarafından yapılmış. E, bir, bu konuyu duyunca aslında bizim de konumuzda ilişkili olduğunu anladık ve e, bu, bu, bu hafta bunun üzerinde konuşmaya karar verdik. Öncelikle... E, bu... Çocuklara sorular soruldu ve bu soruların üzerinden de en çok söylen, söylenen cevaplarla bir rapor oluşturuldu. Biz de ilk önce bununla konuşmak istiyoruz. Bunların bir kısmı da e, şu şekilde toparlamak gerekirse. Çocukların %72'si haklarını bilmiyor ki bu çok önemli bir konu bununla ilgili. E, daha sonra karşılaştıkları en önemli ayrıcalık türü de... E, Cinsiyet ve ırk ayrılımcılığı bu konunun üzerinde özellikle çok durulmuş. Daha sonra haklarınız gerçekleşmediğinde nerelere başvurulmak size kolay gelirdi diye bir soru e, sorulmuş. O çocuklarda e, işte genellikle büyüklerime, en yakın çocuk hakları kurumuna, devlete, e, rehber öğretmenime diye cevaplar verilmiş en çok. Sonra raporda öne çıkan kulların başından birisi de çocukların oy kullanma isteği yer alıyormuş. Telefon bağlantısına geçmeden önce bu konuyla ilgili eklemek istediğimiz birkaç şey daha var. Örneğin Türkiye'de çocuklar için yapılmasını istediğiniz üç şey nedir diye bir soru sormuş çocuklara. Bu soruya karşılık olarak da işte anaokulları çoğalsın oynayabileceğimiz parklar yapılsın işte oyuncak, dondurma, şeker fabrikaları yapılsın daha sonra e, şiddet uygulanmasın kız çocukları okutulsun çocukları çalıştıran aileler, ailelere ve iş yeri sahiplerine en ağır cezalar verirsin e, sınavlar kalksın, spor alanları arttırır, arttırılsın sanata daha çok önem verirsin ki bu çok önemli bir konu aynı zamanda daha sonra komik olarak da sabahçılar saat 10'da okula gelsin, teneffüslerde ödev yapmak serbest olsun, okulun kantininde dondurma satılsın diye bir arkadaşımız söylemiş. Evet. Bir soru daha e, ekleyeceğiz bu cevap olarak. E, devletten, büyüklerden ve toplumdan nasıl, ne isterseniz sorusuna yanıt olarak da e, yetişkinlerin birazcık da olsa kendilerini bizim yerimize koyarak düşünmesini isterim. E, haklarımızı savunmalarını isterim. E, çocuk haklarını bilmiyoruz, ailemiz de bilmiyor. Okul öğret, öğretsin bizim haklarımızı. Sokakta yaşayan çocuklar ailelerine geri dönsün ya da devlet korumaya alsın. Türkiye'de tek bir yoksul çocuk bile kalmamalı. Yetişkinlerden istediğim çocuklarını cinsiyet ayrımı yapmadan sevmeleri. Her çocuğun istediği yaşanabilir bir dünyadır. Bunu gerçekleştirmek yetişkinlerin görevidir. Çocuk dostu televizyonlar istiyoruz. Devletin bütün çocukları... Ayrım yapmadan sahiplenmesini istiyoruz. Haklarımız ihlal edildiğinde nereye başvuracağımız bize öğretilmeli. Anayasanın çocukları da dikkate alarak hazırlanmasını istiyoruz. Aslında genel olarak baktığımızda hani derler ya işte çocuklar bilmez işte onların aklı ermez ne kadar deseler de. E bu bunları okuduktan sonra aslında bir de diğer farklılığı. ...bir yönden ne kadar doğru bir şekilde düşündüklerini de anlayabiliyoruz. Evet, aslında e, onlar da büyükler kadar cevap verebiliyorlar aslında. Yani güzel şeyler söyleyebiliyorlar. Evet, şimdi hatta Mustafa Ruhu Şirin var. E, i̇yi günler Mustafa Bey. İyi günler, iyi yayınlar Gülce. E, Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Çok zor bir soru sordum. İnsanın kendisini tanıtması kolay değil. 1955 yılında Trabzon'da doğmuşum. İletişim alanında yüksek öğrenim gördüm. TRT'de görev aldım 1977'de. Bugün bu söyleşi yaparken beni çok eskilere götürdünüz. Hep biz stüdyolarda yapardık bu söyleşileri. Çocuklar. İstanbul Radyosu'nda çocuk yayınlarını yönettim. E, Radyo-televizyon çocuk kulübünü kurdum 80'li yıllarda. Televizyonlarda e, çocuğa yönelik programlar hazırladım. İletişim alanında dersler verdim üniversitelerde. Şimdi de Marmara Üniversitesi'nde e, Türkçe bölümünün çocuk edebiyatı derslerini veriyorum. E, benim e, belki de en önemli... E, e, Özelliğim, ömür boyu çocuk ödevine çalışan biri olmam. Aynı zamanda kitaplar yazdım. iki yüzlü değilim ama yazarlığımın iki yüzü var. Birinci yüzü çocuklara yönelik yazdığım kitaplar. ikinci yüzü ise yetişkinlere yönelik ama yine çocuk üzerine yazdığım yazılar ve onlardan oluşan kitaplar. Birkaç kitabın değişik dünya dillerine çevrildi. Çocuk Vakfı'nı 1990 yılında kurdum. O zaman 35 yaşımdaymışım. Şimdi işte yaşlandım. Anlayın <gülüyor> işte benim durumumu. Çocuk Vakfı kurulduğu günden bu yana çocuk ödevi yapan bir vakıf. Özellikle sağlık, eğitim, hukuk, güç koşullardaki çocuklara yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdi şimdiye kadar. Açık Radyo'ya da çok yakın ben sizin stütüye çok geldim. Ee, zaman zaman telefon bağlantısı da yaptı yayıncılar, programcılar. Ee, 120 metre uzağınızda yani Nişantaşı'nda bir gün sizi de beklerim. Nişanlar. Dinleyicilerinizle beklerim, arkadaşlarınızla beklerim. Bir gün orada da ses kaydı yaparız. Tamam. Şimdi de biz birinci e, Türkiye Çocuk Hakları Kongresini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın himayelerinde olacak bu kongre. Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Üniversitesi Çocuk Vakfı paydaşlığında. E, istedik ki bu kongre öncesinde önce çocukların görüşünü alalım. Hı. Çocukların görüşünü alarak bir çocuk ödevi gerçekleştirelim Türkiye'de. Kongrenin ana teması da çocukların cumhuriyeti için çocuk hakları. İlk çalışmayı 23 Nisan öncesinde tamamladık. Sanıyorum sizinle bunun üzerine konuşacağız ama şimdi ben size soru soracağım. Tabii. Sizin görüşünüz alınıyor mu? Evde, okulda, sizi ilgilendiren konularda görüşleriniz alınıyor mu? Aslında alınıyor. Mesela bu hani... Evimizde bir konu olduğunda annemiz ve babamız bizden kesinlikle görüşümüzü alıyor. Çünkü onlar için de bizim görüşlerimiz çok önemli. Okulda da aynı şekilde öğretmenlerimiz bizim görüşlerimize önem veriyor aslında. Ee, Selenin de alınıyor herhalde. Selen'in sesi duyurmuyor. <gülüyor> evet e, tabii evde e, her şeyde e, kendi kararlarından sonra bizim de görüşlerimiz alınıyor. Yani okul içinde hani ne kadar yapılmaya çalışılsa da bu hani konu mevcut orada da hani. Evet, yani gereğince alınıyor mu? Ya evde evet alındığını söyleyebilirim. O, okulda daha sınırlı. Okulda evet aynen öyle okulda daha sınırlı bu konu. Ne yazık ki bunu öğrenemedik. Çocukları dinlemeyi öğrenemedik. Çocuklarla arkadaş olmayı öğretemedik. Maalesef. E, bu olmayınca da bu dünya güzelleşmez. Doğru söylüyorsunuz. Sevinci çoğalmaz. Hı hı. E, o zaman sıkıntılı bir dünya demek bu. E, buna hakkımız yok biz yetişkinlerin, buna hakkı yok doğrusu. Haklısınız. Peki şöyle bir soruyla başlayalım hemen. E, bu proje, bu e, rapor nasıl, nereden çıktı? Şimdi rapor düşüncesi şöyle doğdu. Aslında öteden beri benim bu yönde önemli bir duyarlılığı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çocuk Hakları Sözleşmesi biliyorsunuz 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler'de kabul edildi. Daha sonra bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler taraf oldu sözleşmeye bir anlamda çocuklar için taahhütte bulundular. Bu nedenle 1959'daki çocuk haklarına ait duyarlılığı ortaya koyan beyanname, 10 maddelik beyanname sonrasında 1989'daki bu sözleşme çok temel bir noktada farklı farklılıklar içeriyor. O da ...1989-20 Kasım e, sözleşmesinin çocukların görüşünün alınmasını temel bir ölçüt olarak kabul etmiş olması. Bu nedenle e, bu tarihten sonra bu konu e, dünyanın gündemine geldi. Çocukların görüşleri alınmaya başlandı. Bizde de 27 Ocak 1995'te sözleşme iç hukuk kuralı haline geldi... Bir yönüyle de çocuk hakları sözleşmesi bildiğiniz gibi çocukların anayasası aslında bir yasa metni. Bu yasa metninin en temel ölçütlerini hatırlayalım isterseniz. Çocukların yaşama hakkı, çocukların gelişmesi hakkı, çocuğun korunması ve bakılması, çocuğun katılımı, görüşünün alınması, çocuğa karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi. Bunların her biri aslında e, yeryüzünde yapılacak her işte e, çocuğun öncelikli yüksek yararını e, gözetmeyi esas almalıdır. E, bu çerçeve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ana felsefesi. Bu noktadan hareket edersek 1989'dan bu yana bütün dünyada e, Az da olsa çocukların görüşünün alınmaya başladığı, öyle bir geleneğin oluştuğunu biliyoruz. Biz de Türkiye'de 1995'ten bu yana bu yönde birçok rapor hazırladık Çocuk Vakfı olarak. 2000 yılında İstanbul Valiliği bünyesindeki İstanbul Çocukları Vakfı tarafından birinci İstanbul Çocuk Kurultayı düzenlenmişti. Bu kurultayın koordinatörüydüm ve bu kurultayda önce çocukların görüşünü aldık. İlk kez gerçekleşti bu. Ardından yine Türkiye'de üstün yetenekli çocuklar konusunda Çocuk Vakfı, 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi'ni gerçekleştirmişti. Bence biz başlığı altında özellikle üstün yetenekli çocukların görüşleri alındı. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı'ndaki çocuk görüşlerinin kitabı, Lütfen bizi dinler misiniz başlığını taşıyordu. Hı. İşte şimdi biz bu yıl 26-28 Kasım'da İstanbul'da e, kongre düzenleyeceğiz. Çocuk Hakları Kongresi. Bu kongreyi çocuk görüşü raporu hazırlayarak e, gerçekleştirmeyi arzu ettik ve hazırladığımız e, bu e, raporun başlığını sesimizi kim duyacak olarak koyduk? Aslında bu bizim koyduğumuz bir e, başlık değil. Yine çocukların görüşlerinden e, yola çıkarak Hı. seçtiğimiz bir başlık. 13, e, o, özür dilerim. 11 e, başlık altında e, sorular soruldu. Ucu açık sorular soruldu. İki de çocukların istekleri yönünde soru soruldu. Bu nedenle biz 81 e, ilin Valilikleri, Milli Eğitim e, Müdürlükleri üzerinden e, okullara ulaşmaya çalıştık. 3 ay sürdü bu. Hala görüşler e, gelmeye devam ediyor aslında. Biz bunları yine rapora yansıtmaya devam edeceğiz. Ve 6.230 çocuğun görüşünü aldık. Hı -hı. Bu 11 başlık altında. İsterseniz dinleyicilerimize onların başlıklarını e, kısaca e, hatırlatalım. Tabii Birinci soru çocuk hakları sözleşmesi hakkında bilginiz var mı? Haklarınızın olduğunu biliyor musunuz? İkinci soru çocukların sahip olması gereken üç hak hangileridir sizce? Üçüncü soru yetişkinlerden, toplumdan ve devletten istekleriniz nelerdir? Dördüncü soru çocukların sağlıklı büyüme ve sağlığını koruma hakkı için istekleriniz nelerdir? Beşinci soru mutlu bir çocukluk yaşayarak hayata iyi bir başlangıç yapmanız. Ve gelişmeniz için istekleriniz nelerdir? Altıncı soru güç koşullardaki çocukların korunma ve bakılması için istekleriniz nelerdir? Yedinci soru sizinle ilgili konularda görüşünüz alınıyor mu? Sekizinci soru yaşadığınız çevrede çocuklara karşı hangi konularda ayrımcılık yapılıyor? Dokuzuncu soru, yoksul çocukların hakları için neler yapılmalıdır? Onuncu soru, tutuklu çocuklara verilen cezalar konusunda ne düşünüyorsunuz? On birinci soru, haklarınız gerçekleşmediğinde nerelere başvurabilmek size Hı -hı. kolay gelirdi? Son iki istek sorusu da hem e, Türkiye ölçekli hem de dünya ölçekli bir içerikte. Hı -hı. Birincisi, Türkiye'de çocuklar için yapılması yapılmasını istediğiniz üç şey nedir? İkincisi ise dünyada çocuklar için yapılmasını istediğiniz üç şey nedir? Böyle bir çalışma sesimizi kim duyacak çalışması ve dolayısıyla biz 23 Nisan'da istedik ki çocukların o büyük fotoğrafına bakalım ve gerçekten çocukların görüşünü alıyor muyuz? Bir gelişme var mı? Onu sınamaya çalıştık bu çalışmayla ve bu çalışmayı kamuoyuna duyurduk. Aslında benim en çok ilgimi çeken e, ilk sorunuz, <gülüyor> sorular üzerinden gidersek, e, hani çocuklar haklarını gerçekten biliyorlar mı? Ki e, bunlara cevap olarak da yaklaşık çocukların %72'si haklarını bilmediklerini söylemişler. E, peki bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Gerçekten öyle Gülce. Çocuklarımız haklarını bilmiyor. Aslında çocuklar haklarını e, öğren, e, öğretmeye yöneldiğimiz zaman fark ederler. Onu anlamlandırırlar. E, çocuk hakları bu nedenle önce anne babanın e, öğrenmesi, bilmesi gereken haklardır. Önce anne baba çocuk haklarını öğrenecek. Sonra çocuğunu öğretecek. Bu aynı zamanda örgün eğitimde, okulda, Sosyal e, hayat içinde e, çocuğun kendini e, fark etmesine e, yol açacak bir dizi e, sosyal e, kültürel yaklaşımı da iç, içeriyor. Ve görüyoruz ki çocuklarımıza bu soru sorulduğunda 1995'te de sorulmuş, 2000'de de sorulmuş, 2004'te sorulmuş, 2007'de ve en son e, geçen sene sorulmuş ve Sonuçta kongre nedeniyle tekrar sorduk bu soruyu. Ve gelen e, cevaplar e, birbirine çok yakın. Yani %70 ile %75 arasında çocuklarımıza sorulduğunda haklarını bilmediklerini hı hı. söylüyorlar. Bu sözleşmeyi bilip bilmemek değil. Hangi hakları olduğunu bilmemeleri. Sözleşme sınavına çocukları e, tabi tutmamak gerekir. Doğru da değil bu. Ama e, bir başlangıç yapmak için... Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuklara e, ilişkin bir dizi kavram ortaya e, koymuş. ve Bir anlamda yol haritası, e, çocukluğun da yol haritası elbette ki bunu uyguladığımız zaman anlamlıdır. Yoksa uygulanmayan bir e, sözleşme, yasa e, pek bir, bir önemli değildir. E, çocuklar aynı zamanda sözleşmeden de haberdar değiller. Bu nedenle öncelikle çocukların e, haklarını e, onlara öğretmemiz, anne babalara haklarını öğretmemizle başlayacak. Sonra e, örgün eğitim e, kurumlarında, okul ortamlarında bu yönde bir çaba ortaya konacak. Ve çocuk hakları dersi benim e, kanaatim e, en temel hayat bilgisi dersi. En öncelikli hayat bilgisi dersi. Çocuğun e, sorularını, e, çocuğun Dünyada, e, dünya karşısındaki o hayret penceresini kendini anlamlandırmasını yapabilmesi ancak haklarını bilmesiyle mümkün olabilir. Ne mutlu size e, evde size sorular soruluyor. Evde Hı -hı. görüşünüz alınıyor. Hı -hı. Evde sizin istekleriniz e, dikkate alınıyor. Büyük oranda evde bunu başarıyorsunuz. Kısmen okulda bu başarılıyor ama e, Türkiye genelinde %80 e, civarında e, aile ortamında. Ee, çocukların görüşü alınmıyor. Bu rakam olarak ne demek biliyor musun Gülce? 14 milyon 354 bin hane var Türkiye'de, aile var. Ee, bunun bunun yüzde 80'ini hesap edin bakalım. Selenin matematiği ise o hesabede dursun. Ama sonuçta e, bunların hepsini biz konuşmak durumundayız. Çocukla. E, yüzleşmek için önce çocuğun haklarını öğrenmek gerekir. E, bir türlü başaramadığımız da bu ne yazık ki. Aslında e, çocuk hakları insan haklarının bir parçası. İnsan hakları da aslında çocuk haklarını içeriyor. E, ve eğer e, buna bir e, kavram veya bir şemsiye e, olarak yaklaşmak gerekirse çocuk hakları da insan hakları da demokrasi okuludur. O halde o kapıdan içeri girmemiz gerekiyor. Bir an önce kapıdan içeri girmemiz gerekiyor. Ee, eğer o kapıdan içeri girmezsek o zaman çocuklarımız haklarını bilmeden büyürler. Çocuklar haklarını bilmeden büyüdüğünde e, ileride anne baba olduklarında e, çocuklarına haklarını öğretmeyi bilmeyen anne babalar olarak yaşayacaklar. Bu ne kadar e, talihsizlik değil mi? Doğru söylüyorsunuz. E, peki... Raporda sizi şaşırtan şeyler oldu mu? E doğrusu ben e, her zaman e, hayret penceresi açık bir çocuğum. <gülüyor> Laf aramızda dünyanın en küçük çocuğuyum. <gülüyor> e, çok böyle şaşırmadım. E, çünkü o kadar e, e, uzun yıllar, 30-35 yıl hep çocuklarla iç içe olduk. E, çocuklara eğildik, çocukları dinledik. E, çocuklarla arkadaş olarak e, büyüdük. E, yaşımız e, Büyümüş görünüyor. İşte rakamlar iri iri duruyor. Ama biz içimizde hala çocukluğu yaşatmayı Başardınız. arzu ediyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Çünkü çocuktan yana tarafız. Ve çocuk safiyetinden yana tarafız. Beni pek şaşırtmadı. Çünkü ben çocuk gerçeğini, Türkiye'nin çocuk gerçeğini kavradığımı düşünüyorum. O bakımdan. Aynı şeylerle de aynı konuları tekrar ettiklerinde de üzülüyorum. Neden bunu başaramadık? Neden çocuk yüzlü devrimleri gerçekleştiremedik? Neden e, çocukları dinlemeyi öğrenemedik? Neden e, çocukları özne durumuna getiremedik? Böyle birer nesne gibi e, annenin, babanın, toplumun, devletin istediği gibi biçimlenen bir çocukluktan yana olduk. Neden e, çocuğun kendisi olabilmesi konusunda... Gelişimini sağlaması açısından yetenekleriyle yüzleşmesine yardımcı olamadık. Bunların hepsi belki bir tek maddede toplandığında açıklanamaz ama en belirleyici olan eğitimdir. Ne yazık ki çocuğa göre çocuk merkezli çocuğa öncelik veren bir eğitim sistemimiz yok. Hala tek tip eğitim sistemiyle oyalıyoruz çocuklarımızı ve bütün yetenekleri, bütün çocukları eşitleyen bir bilgi ve eğitim ortamında galiba biz çok fazla mutlu bir çocukluk ortaya koyamayız. Mutlu bir çocukluk fotoğrafının var olduğunu söyleyemeyiz. Bütün çabamız bugünkü çocuklar ve doğacak bütün çocuklar için o büyük fotoğrafın, o mutlu çocukluğun yaşanacağı fotoğrafın, bu ülkede ve dünyada gerçekleşmesi. O nedenle biz herkese öneriyoruz, çocukları dinlemeyi öğrenelim diye ve çocuklarımızın sesimizi kim duyacak çığlığı her zaman tekrar ettiğinde alacağımız bir sonuç yok, varacağımız bir yerde yok. Evet. Ee, aslında doğru söylüyorsunuz dediklerinizin hepsine katılıyorum bu ee, böyle tatlı bir konuşmanın sonuna e, Aslında ne kadar kısa bir süre gelse de bize vardık ee, size çok teşekkür ediyoruz Evet teşekkürler ee, İnşallah ileriki programlarda da birlikte oluruz olur görüşürüz görüşmekler evet, diliyorum size sevinciniz eksik olmasın teşekkürler hoşça kalın dilerim Evet bir söz programının programında sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, Hoşça kalın.